437. konu, muhacir ve ensarın köprü savaşında kaçanlarından ötürü üzülmeleri ve Hazreti Ömer'in onları teselli etmesi, Hazreti Ayşe anlatıyor, Abdullah bin Zeyd, Hazreti Ömer'e geldiği zaman Ömer hücremin önünden geçiyordu, ona, ey Abdullah bin Zeyd, ne var, diye sordu, o, ey müminlerin emiri, haber sana geldi, dedi, Abdullah bin Zeyd, Hazreti Ömer'in yanına vardığında ona savaşa katılan Müslümanların haberini verdi, bir olayda hazır bulunup da o olayı Abdullah bin Zeyd'den daha iyi anlatan bir kimse görmedim, kaçan Müslümanlar geri geldiklerinde Hazreti Ömer Muhacir ve Ensar'ın savaştan kaçtıkları için çektikleri ızdırabı gördü, onlara, ey Müslümanlar, izdırap çekmeyiniz, ben sizin merkezinizim, siz kaçmadınız, bana geldiniz, dedi.